Rabbimiz, Adem aleyhisselamı yaratmayı dileyince, meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirdi. Melekler, ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan insanları niçin yaratıyorsun dediklerinde, onlar fesat çıkarmazlar demedi. Şöyle buyurdu. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Lâik olmayanları layık yaparım. Uzak kalanları yaklaştırır, zelil olanları aziz ederim. Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerine bakarım. Siz günahsız olduğunuza bakıyorsunuz. Onlar benim rahmetime sığınırlar. Sizin günahsız olduğunuzu beğendiğim gibi, onların günahlarını affetmeyi de severim. Benim bildiğimi sizler bilemezsiniz. Onları ezeli olan lütfuma kavuşturur, ebedi olan lütfumla hepsini okşarım. Burada meleklerin niçin yaratacaksın diye sormaları, aslında yaratmasındaki hikmeti öğrenmek istediklerindendi. Allahu Teala'nın emriyle melekler yeryüzünün değişik yerlerinden kırmızı, beyaz, siyah birçok renkte topraklar aldı. İnsanların değişik renkten olması da bundan oldu. Adem Aleyhisselam'ın yaratılacağı toprak yeryüzünün çeşitli yerlerinden alınıp bir araya toplandıktan sonra melekler suyla çamur yapıp insan şekline koydular Allahu Teala'nın izniyle Mevlamız bu toprağı çeşitli safhalardan ve şekillerden geçirdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçtiği üzere önce çamur haline getirildi bir müddet öylece kaldı ve balçık çamuru oldu Bu çamur şekil verilecek bir hal alınca İnsan suretine kondu. Adem aleyhisselam ruh verilmeden önce bir müddet insan sureti verilmiş bir halde bekletildi. Mekke ile Taif arasında 40 yıl yatıp pişmiş gibi kurudu. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nuru alnına kondu ve Muharrem ayının 10'unda yine Cuma günü ruh verildi. Sizin de bildiğiniz Hazreti Adem'e secde edilmesi olayına geçelim. Adem aleyhisselamın bedenine ruh verilmeden önce melekler, Adem Aleyhisselam'ın bedenini gördü, ondaki uygunluğa, ahenge ve yaratılışın güzelliğine, mükemmelliğine hayran kaldılar. Allahu Teala bundan güzel bir şey halk etti mi acaba diye konuşmaya başladılar. İşte İblis burada devreye girdi. İblis Adem Aleyhisselam'ın ruh verilmemiş halindeki bedenini görünce melekleri şöyle dedi: eğer O sizden üstün, faziletli kılınırsa ve O'na hürmet etmeniz emredilirse ne yaparsınız? Melekler dedi ki, biz Rabbimiz ne derse, ne emir verirse O'na uyarız. İşte tam burada İblis dedi ki, eğer O'na hürmet etmem emir olunursa, isyan ederim. Çünkü O topraktan, bense ateşten yaratıldım, ben O'ndan üstünüm dedi. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ın bedenine ruh verince ruhum cesede sirayet ettiği yerler canlandı, ete dönüştü. Önce başına sirayet etti ve Adem Aleyhisselam hapşırdı. Allahu Teala ona elhamdülillah yani alemlerin Rabbine hamd olsun demesini ilham etti ve Adem Aleyhisselam aksırdıkça elhamdülillah demeye başladı. Sonra ruh yavaş yavaş Adem Aleyhisselam'ın gözlerine sirayet etti. O anda cennetin meyvelerini gördü. Midesine doğru ruh inince meyvelerden yemeyi arzu etti. Ruh henüz ayaklarına gelmediği halde şöyle doğrulup ayağa kalkmak istedi. Bu sebeple Allahu Teala, Enbiya Suresinin 37, ayet, 37. ayetinde geçen, insan aceleci bir tabiatta yaratılmıştır.'' buyurdu. Aynen günümüzde olduğu gibi. İşte o zamanda ilk yaratıldığında, henüz ayaklarına can verilmediğinde, ruh olmadığında, dahi ayağa kalkmak istemişti Adem babamız. Allahu Teala, Adem aleyhisselamın bedenine ruh vermeden önce meleklere, ona ruh verdiğim zaman hepiniz ona karşı secde edin buyurdu. Adem aleyhisselama ruh verilip canlanıp ayağa kalkınca, söz verdikleri şekilde melekler ona karşı secde ettiler. Yani ona doğru yönelerek Allah'a doğru itaatte bulundular. Bugün nasıl ki Kabe'ye doğru yöneliyoruz, daha önce farklıydı. O zamanda da yine Allah'u Teâlâ'ya Teala'ya taat yapılıyordu melekler tarafından. Lakin yön olarak o tarafa yani Adem aleyhisselama doğru yönelilmesi emredildi. Bugünkü Kabe'ye doğru yönelmek, ve secde etmek gibi. Yani yine Allahu u Teala'ya ediliyor. Ama Kabe istikametini haşa. Bizler Kabe'ye tapmıyoruz. Lakin Rabbimize tapıyor, ibadet ediyor, kulluk yapmaya çalışıyoruz. O zamanda da böyleydi. Ama olacak ya iblis bu inceliği anlamadı. Zannetti ki Adem'e secde ediliyor aleyhisselam. Çok kibirlendi secde etmedi. O çamurdan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım. Ondan üstünüm diye konuştu, durdu. İşte bu olaydan dolayı huzuru ilahi'den kovuldu. Yani Allahu Teala'nın vermiş olduğu o güzellikler o yaşadığı bulunduğu yerden uzaklaştırılmış oldu. Zaten manası da şeytanın bu yani kovulmuş iteklenmiş uzaklaştırılmış manasında şeytan bu anlama geliyor. Ve böylece değerli dostlar Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı en güzel bir surette yaratıp ona böyle ruh verdikten sonra her şeyin ismini öğretti kendisine. Faydalarını öğretti. Zararlar nelerdir bunları öğretti. Ve yeryüzünde insanların bildiği bütün eşyanın isimlerini bizzat Adem aleyhisselama öğretti. Örnek olarak vadideki çiçekler, dağdaki efendim bitkiler, ova nedir, hayvanların çeşitleri, tepeler, buna benzer birçok şey var. Bilemediğimiz şeyler de var. Bazı eserlerde geçiyor. Ölçü birimleriyle ilgili birçok İlimlerde verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de zaten bunlar geçiyor. Rabbimiz Adem aleyhisselama Ey Adem! Eşyanın ismini meleklere haber ver buyurdu. Adem aleyhisselam da meleklere o isimleri haber verince Rabbimiz Ben size demedim mi ki göklerin ve yerin gayblarını ben bilirim. Açıkladığınızı da gizlediğinizi de ''Elbet ben bilirim.'' buyurdu. Burada şeytanın isyanı olayı, Adem aleyhisselamın hayatında yer ediyor. Onu da sizinle paylaşalım. Aklımızda sual kalmasın. Adem aleyhisselama secde evri verilmişti. Bu secde emrine dönecek olursak o anda, ilk olarak, Cebrail aleyhisselam secde etti. Sonra sırayla Mikail, İsrafil, Azrail ve diğer bütün melekler secde etti. Ve secde eden meleklerden her biri de Rabbimiz tarafından çeşitli hizmetleri görmekle şereflendirildiler. İblis ne yaptı? Kibir ve gururuna yenildi, secde etmedi. Allahu Teala İblis'e sordu Neden secde etmedin İblis dedi ki Ben ondan daha hayırlıyım Beni ateşten onuysa topraktan yarattın Ateş toprağa göre daha saftır daha ışıktır latiftir Böyle bir kıyas sürdü tabii bu kıyas yanlıştı Böylece Allahu Teala'nın emrine ne yapmış oldu isyan etmiş oldu Zaten en büyük hata bu oldu. Verilen emre itaatsizlik oldu. Ve ebedi olarak da cehennemi boyladı. İblis Adem aleyhisselama secde ediniz emrine uymayınca cennetten kovuldu. Ölüm acısını tatmak istemediğinden veya sonsuz bir hayat yaşamak istediğinden dolayı Allah-u Teala'ya dedi ki, Bana halkın dirilip kaldıracakları mahşer gününe kadar mühlet ver. Dünyada ve ahirette ölümsüz olmayı istedi. allah Teala da ona ölümden ve cehennem azabından kurtuluş olmadığını bildirdi. Birinci sur üflenip bütün canlıların öleceği vakte kadar mühlet verdi. İşte o an, başlamış olduğu kıyamet gününe kadar bir süre şeytanın süresi serbest bırakıldı İblis bunun üzerine dedi ki Öyleyse beni azdırmana yemin ederim ki insan oğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım vesvese verip pusu kuracağım sonra da onlara önlerinden arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım musallat olacağım sen de onların çoğunu şükredici kul olarak bulamayacaksın dedi Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu Yemin ederim ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi hep sizden dolduracağım benim muhlis muhlas yani ihlaslı kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz Böylece iblise kıyamet gününe kadar süre verilmiş oldu. Adem Aleyhisselam'ın evlatları olan bizlere dünyada imtihan edilmek denenmek için üç tane din düşmanı yaratıldı. Bunlardan bir tanesi az önce ismi geçen iblis yani şeytan. İnsanın kendisi yani nefsi ve kötü arkadaşı bunlar Allahu Teala'nın razı olduğu hak yoldan insanları saptırmak için uğraşacağına söz alan ve kıyamete kadar kendisine mühlet verilen o şeytan herkese zarar yapmaya çalıştı ve çalışacaktı Bizlerin besmelesiz ve haramdan yediği yiyeceklerle ve içeceklerle Damarlarımızda dolaşmakta, midemize yerleşmekte ve kalplerimize vesvese vermekte şeytan. Ve bu haliyle, günümüz ilmiyle yeni yeni bilinen birçok hastalıklar ortaya çıkmakta. Maddi ve manevi hastalıklar. İnsanları aldatmak için en çok gıybeti, laf götürüp getirmeyi, namazı terk etmeyi, Namazda tembellik üzerine olmayı, faiz yemeyi, kumar oynamayı, zina etmeyi alıştırmakta. Zaten içki, fuhuş ve zina da onun büyük yardımcısı. Ve bunları yaptırmak için kendisine, çocukları, insanlardan ve cinlerden, kötü yolda olanlar hep yardımcı oldu, oluyor, olacakta. Şöyle bitirelim şeytan mevzusunu. Şeytanın insana bütün kötülükleri yaptırmak için bir gücü kuvveti yoktur. Başımıza silah dayayıp veya boğazımızı sıkıp da bizi zinaya, içki içmeye, kumar oynamaya, hırsızlık yapmaya sevk etmez. Sadece kalbe fısıldar, vesvese verir. Yani bir şeyi güzel gösterir. Nefsine ve kötü arkadaşlarına aldanıp mağlup, olursa insan onun o fısıldamalarına kanıp kötü işleri yapmaya başlar. Allahu Teala'yı unutmayanlara, daima onun zikriyle meşgul olanlara, her işinde İslamiyet'in emir ve yasaklarına uygun davrananlara, bu haram mıdır, helal midir? Bu şüpheli midir? bunları düşünenlere zararı dokunamaz Allah'ın izniyle. Şeytan biz insanoğlu son nefesimizi teslim edinceye kadar bizimle uğraşacak ve son nefeste imansız gitmemiz için Allah korusun elinden geleni yapacak. Son nefeste imansız ölmemek için şeytanın sevdiği kötü işlerden ve şeytanın sevdiklerinden uzak durmak lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu'ndan bu konuda bize kesin bir başarı ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Şeytan mevzusunu da bu şekilde en azından birkaç cümleyle paylaştıktan sonra devam edelim Adem Aleyhisselam'ı tanımaya, öğrenmeye. Değerli dinleyenlerim, Adem Aleyhisselam dendiğinde hemen aklımıza Havva validemiz geliyor. Adem aleyhisselam 40 yaşındayken o yaşlarda Firdevs adındaki cennete götürüldü. Cennete girince peygamberler sayısınca kürsilerin konulmuş olduğunu gördü. Her birinde ayrı ayrı oturdu ve her kürsüde oturdukça o peygamberin nuru alnında parlıyordu. En son ne oldu? İki cihan sultan efendimiz ve son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kürsüsünde oturdu. Melekler yetmiş bin nurdan meşaleyi başı üzerinde tuttular. O kadar aydınlık oldu ki evvelki nurların hiçbirisi kalmadı. Bütün nurları söndürdü. Bu hal Adem aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetini çok arttırdı. Biri İlk peygamber, biri son peygamber. Adem aleyhisselam cennete girince cennet yemeklerine ve meyvelerine yöneldi. Cennet bağlarını, bahçelerini dolaştı. Canı her ne isterse hemen hazır oluyordu. Lakin yaratılışı itibarıyla kendi cinsinden arkadaş bulup onunla yakınlık kurmak istedi. Kimse yoktu kendisi gibi. Bu düşüncedeyken uyudu kaldı. O esnada Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga kemiğinden Havva annemizi yarattı. Adem Aleyhisselam uykudan uyanınca başucunda ayakta duran bir kadın gördü. Sen kimsin? Niçin yaratıldın? O da ben sana zevce, eş olarak yaratıldım diye cevap verdi. İşte Hazreti Havva validemizin yaratılmasından Adem aleyhisselamın böylelikle hiç haberi olmadı. Havva annemiz Adem aleyhisselam suretinde onun boyunda, onun şeklinde ve onun rengindeydi. Nisa suresinin birinci ayetinde bu durum şöyle aktarılır. Mealen, ey insanlar, sizleri bir tek şahıstan yaratan, o şahıstan da zevcesini vücuda getiren ikisinden de birçok erkeklerle kadınlar halk eden Rabbinizden korkun ve günah işlemekten sakının. Böylelikle Allahu Teala, Adem aleyhisselam'a. Hava validemizle birlikte cennete yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden diledikleri kadar yemelerini bildirdi. Lakin, burada bir yasaklama vardı, bir imtihan vardı. Bir ağaç işaret edildi. Bu ağaca yaklaşmayın, sakın bundan yemeyin. Bundan yerseniz, zahmete düşer, üzülürsünüz. Tabi, Şeytan da artık devredeydi. Adem aleyhisselam, Hazreti Havva ile cennetteyken Şeytan onlara düşmanlık besleyip, aldatmak için, öc almak için, kıskançlığını belli etmek için belki de harekete geçti. Şeytan Adem aleyhisselama ve Hazreti Havva annemize düşmanlık besleyip, onların o yaşadıkları mutluluğu, o içinde bulundukları nimetten mahrum etmek istiyordu, mutsuz kılmak istiyordu. Ne yapıp, ne etmeliyim, düşündü, nihayet o yasaklanan ağaç vardı ya, kendilerine yasak edilen o ağacın meyvesinden yedirmeyi, böylece onların cennetten kovulmasını istiyordu. Bu plana yürürlüğe koydu. Fırsat kollamaya başladı. Bir defasında Adem aleyhisselamla Havva validemiz cennetin kapısının yakınında dolaşıyorlardı. Şeytan onların dikkatini çekmek istedi. Bunun için karşılarında ağlayıp, sızlayıp ilgilerini çekti. İkisi de sordular, ''Neden böyle feryat ediyorsun?'' İblis dedi ki, ''Ben sizin öleceğinize, ''Ve bu sebepten de içinde bulunduğunuz nimetlerden ayrılacağınızı ağlamaktayım.'' dedi. Şaşırdılar. ''Nasıl yani? Size ebedilik ağacını göstereyim mi? Yani sonsuz yaşayacağınız ağaç. Eğer o ağaçtan yerseniz iki melek olursunuz ve cennette devamlı kalırsınız. Sonra ermeyen bir güzelliğe kavuşursunuz.'' dedi. ''Ben muhakkak sizin iyiliğinizi istiyorum.'' ''Bunlara kavuşamayacağınız için ağlayıp duruyorum.'' dedi şeytan. Bunun üzerine Havva annemiz ve Adem aleyhisselam onun kendilerine düşman olduğunu unuttular. Önce Havva validemiz ve onun ısrarı üzerine Adem aleyhisselam unutarak kendilerine o yasak edilen ağacın meyvesinden tattılar. Eserlerde geçiyor, bu yasak edilen ağaçtaki... Yeme olayı zelle yani doğrular arasında en doğruyu seçememek. Yani günah değil. Kur'an-ı Kerim'de de zaten aynısı buyuruluyor. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a buyuruyor ki: Sana cennette pek çok şeyi mübah ettiğim halde niçin yasak ettiğim ağacın meyvesinden yedin? Adem Aleyhisselam şeytanın yemin ettiğini söylüyor ve şöyle anlatıyor: "Ya Rabbi, ben bir kimsenin senin adına yalan yere yemin edeceğini zannetmiyordum." Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a tekrar buyurdu: "Seni yasak ettiğim ağacın meyvesinden yemeye teşvik eden sebep nedir?" "Ya Rabbi, bu işe beni Havva teşvik etti." Adem Aleyhisselamla Hazreti Havva cennetteyken kendilerine yasak edilen ağacın meyvesinden, unutarak yemelerinden dolayı yeryüzüne indirildiler. İblis de buna oldukça mutlu oldu. Adem aleyhisselam, cennetten cuma günü ikindi ve akşam arasında çıkarıldı. Bugün Hindistan'a bağlı olan bir ada, Seylan veya Serendip diye de geçiyor, o adaya indirildi. Hazreti Havva Valdemizde de ciddeye indirildi. Şeytansa çok hakir ve perişan bir halde, cennetin civarından taşlık bir yere indirildi. İki eş birbirinden ilk defa böyle ayrıldı. Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince, gözünün yaşı dinmedi. Hadis-i şerifte, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı şöyle aktarıyor. Adem aleyhisselamın gözünün yaşları zürriyetinin gözyaşlarıyla tartılsa Adem aleyhisselamın gözyaşları bütün evladının gözyaşlarından ağır gelirdi. O kadar ağladı, ağladı. Düşünün uzun yıllar aynı yasta baş koyan insanlardan biri vefat ettiğinde bile insanoğlu ne kadar acı çekiyor imtihan bir de kendiniz gibi olan tek kişi olduğunu onu da kaybettiğinizi düşünün nasıl bir acıydı bu Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz cennetten yeryüzüne az önce anlattığım gibi ayrı ayrı yerlere indiler senelerce birbirlerini göremediler. Adem Aleyhisselam Hindistan'da, Havva validemiz Cidde'de Arabistan'da kaldı. Dünyanın türlü dertlerine, sıkıntılarına katlandılar. Hep gözyaşı döktüler ikisi de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: "Adem Aleyhisselam zellesi sebebiyle cennetten çıkarılınca dedi ki: Ya Rabbi, Beni Muhammed'in hürmetine affet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala buyurdu. Ya Adem, sen Muhammed'i nasıl bildin? Daha ben onu yaratmadım. Ya Rabbi, beni yaratıp bana ruh verdiğin zaman gözümü açıp baktığımda arşın kenarında "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah" yazılı gördüm ismini isminle yazdığından yarattıklarından en çok sevdiğin odur bilirim doğru söyledin ey Adem mahlukatımdan en çok sevdiğim odur onun hürmetine af dilediğin için seni affettim Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettikten sonra kâbe i Şerifi inşa etmesini emretti. Adem Aleyhisselam Hindistan'dan Arabistan'a gitti. Arabistan'a varınca orada Arafat'ta Havva validemizi gördü. Arafat'ta zaten bu olay anlatılır inşallah tekrar tekrar gitmek nasip olur. Daha önce gitmemiş olanlara hac ve umreye de nasip olsun amin. İşte orada Arafat'ta buluştular. Bu sırada Havva annemiz Adem aleyhisselam'ı aramak için Cidde'den Arafat'a gelmişti o da. Orada buluştular. Nerede? Müzdelifede. Tabii ilginç bir durum oldu. Havva annemiz onu tanıyamadı. Cebrail aleyhisselam tanıştırdı. Nice seneler ayrı kalmanın üzüntüsü gitti. Sevinç ve ferahlığa kavuştular. Beraberce Mina'ya gittiler. Adem Aleyhisselam'ın kıyamete kadar gelecek olan çocukları Arafat meydanında belinden zerreler halinde çıktı orada. Allahu Teala onlara buyurdu ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Hepsi: "Evet, sen bizim Rabbimizsin." dediler. Sonra hepsi yine zerreler halinde Adem Aleyhisselam'ın beline girdi. İşte bu sözleşme yani ahdü misak, söz verme diye bilinir. Ayrıca kalu bela diye de meşhur olmuştur. Peki bu nedir? Bu şöyleymiş, Allah dostları anlatıyorlar. Rabbimiz Celle Celaluhu, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca onlar, evet, Rabbimizsin şahit olmuştuk diyorlar ya, bu şahit tutma kıyamet günü, benim bundan haberim yoktu demememiz içinmiş. Yahut daha önce bizim dedelerimiz, nenelerimiz Allah'a şirk koşmuştu, biz de ondan sonra gelen bir nesiliz, bizim haberimiz yok, onlar ne yapıyorlarsa biz de onları yapıyoruz demememiz içinmiş bu şahitlik. Sonra Havva validemiz Adem aleyhisselamla buluştuktan sonra biri kız, biri erkek olmak üzere 20 defa ikiz, tek olarak da Şit aleyhisselamı dünyaya getirdi. Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselama rençberlik işlerini ekip biçmeyi öğretti. Birçok işle meşgul oldu. İlk insanlar, bazı tarihçilerin zannettiği ve İslam dinine inanmayanların uydurduğu birçok yapımda olduğu gibi görgüsüz, affederseniz çıplak, vahşi insanlar vesaire değildir. Şimdi bugün Asya'da, Afrika'da, Amerika'da orada ormanlarda birçok yazıtlar bulunuyor. Tunç devrindeki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 Ekmek yapmak sanatları vardı. Adem aleyhisselama bir emir verildi demiştik. Neydi o? Kabe'nin inşa edilmesi. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilmişti. Havva validemizle beraber buna çok üzülüyor ve günlerini ağlamakla geçiriyordu. Onun üzüntüsüne melekler de ortak oluyorlardı. Bir defasında Adem aleyhisselam secdedeyken, Şöyle durumunu arz etti. Ya Rabbi, bana ne oldu ki artık meleklerin seslerini, senin zatını tesbih ve takdis etmelerini ben duyamıyorum. Onları göremiyorum. Düşünün neler yaşadı cennette. Anlatmak mümkün olsa da bizim anlamamız mümkün mü? Değil. Oradan... Dünyaya gelmiş olması onu ne kadar yüzdü. Biz de tam tersine şu anda cenneti bilmiyoruz ama dünyadan bir türlü ayrılmak istemiyoruz. Çünkü buradan daha iyi bir yeri gözümüze görmediğimiz için. Adem Aleyhisselam böyle deyince Mevla'mız da buyurdu ki: Ey Adem, senden sadır olan zelle meleklerin tesbihini işitmene mani'dir. Ancak benim yeryüzünde bir beytim vardır. Sen onun temelini bulup üzerine bir beyt bina et. Beni takdis ve beytin etrafını tavaf et. Ey Adem, o beyti Mekke'de kıldım. Evladından her kim beytime gelip sadece benim rızamı isterse bizzat beni ziyaret eden misafirin gibidir. Bunları şanıma layık bir şekilde ağırlarım ve bütün ihtiyaçlarını gönderirim gideririm ey Adem sen sağ oldukça Beytullah'ı tamir et Senden sonra gelecek peygamberler ve ümmetler de zaman zaman onu tamir edecekler ve en son peygambere kadar bu böyle sürüp gidecektir Böylece Adem Aleyhisselam Serendip Adası'ndan Mekke'ye doğru yürümeye başladı. Bir melek kendisine sürekli yol gösteriyordu. Mekke-i Mükerreme'nin bulunduğu yere gelince, Allahu Teala ona yardımcı melekler gönderdi. Melekler, Beyt-i Mamur'un tam hizasına gelecek şekilde, yedi kat yere kadar varan bir temel kazdılar. Kazılan bu temele toprak seviyesine kadar, otuz kişinin ancak kaldırabileceği büyüklükte taşlar yerleştirdiler. Böylece Kâbe inşa edilmiş oldu. Allahu Teala cennetten Hacerül Esved denen ve bugün de ziyaret edilen taşına indirdi. Hacerül Esved o zamanlar parlayan bir nur gibi bembeyazdı. Sonra günahkârların el sürmesiyle karardı. Adem Aleyhisselam Kâbe'yi inşa ettikten sonra Allah-u Teala'ya sordu. Ya Rabbi, şüphesiz ki her çalışanın bir mükafatı vardır. Acaba benim mükafatım nedir? Cenab-ı Hak, ey Adem, benden ne istersen iste buyurdu. Adem aleyhisselam, Ya Rabbi, beni tekrar cennete gönder diye yalvardı. Allahu u da, bu senin için hakikat olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Adem aleyhisselam, Ey günahları bağışlayan Rabbim! Kendi günahlarımı itiraf ettiğim gibi, zürriyetimden de işledikleri günahlarını ikrar edip, sana yalvararak, bu beytin çevresinde tavaf yapanları da affetmen için yalvarırım. Ya! Bakın nereden bize bir talep geliyor bizim için? Sonra, Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor, Ey Adem, ben seni affettim. Senin zürriyetinden bu beyti ziyaret edip, günahlarından tevbe edenleri de affettim. Sonra kendisine tavaf görevinin nasıl yapılacağı anlatıldı. Başına bir iş gelmeden önce, şu beyti hacet dendi. Adem aleyhisselam, ya Rabbi, Başıma gelecek iş nedir? Buyurdu ki, sorduğun o şey ölümdür. Adem Aleyhisselam, ölüm nedir dedi. Düşünün. İlk insan henüz bilmiyor ki kimse ölmemiş. Ölümün ne olduğunu sordu. Sen onu tadacaksın buyruldu. Adem Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle Kâbe-i Şerif'i inşa edip İlk tavafını yaptıktan sonra melekler kendisine o işi öğrettiler. Ey Adem, hacın mübarek olsun dediler. Adem aleyhisselam onlara, siz tavaf yaparken neler söylüyorsunuz diye sordu. Melekler, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha ve vallahu ekber diyoruz dediler. Adem aleyhisselam, ve la havle ve la kuvvete illa billah Cümlesini de buna ilave edin, dedi. Adem aleyhisselam, tavaftan sonra, kapı önünde iki rekat namaz kıldı ve mültemez'e gelip, mültezeme gelip, şu duayı yaptı. Ya Rabbi, Senden kalbime nüfuz edecek, şüphesiz ve dost doğru bir iman, benim hakkımda senin hükmettiklerine razı olma kudreti vermen için yalvarıyorum. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Adem! Benden bazı dileklerde bulundun. Ben bu dileklerini senin için kabul ettim. Senin zürriyetinden bu şekilde duada bulunanların da dualarını kabul edip, düşünce ve sıkıntılarını yok edeceğim. Kederlerini dağıtıp, Mallarını koruyacağım. İşte o zamandan bu zamana kadar, Umre'de veya Hacı'da, Kabe'nin etrafında tavaf, ne oldu? Bir sünnet oldu. Kabe daha sonra, Nuh tufanında yıkılmış, ve temelleri kalmamıştı. Sonra İbrahim aleyhisselama kadar, yeri belirsizdi, sonra öğrenildi, vesaire, ve İbrahim aleyhisselam yeniden inşa edinceye kadar öyle kaldı. Adem aleyhisselam aynı zamanda Resullerin ilkidir. Hanımıyla beraber Şam'a geldiler. Burada evlatları çoğaldı. Neslinden 40 bin kişiyi gördü. Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Kendisi aynı zamanda ilk din getiren yani Resul peygamberdi. Bildiğiniz gibi altı büyük peygamber var. Ülülazm deniyor. Bazı yanlış görüş sahipleri, Adem aleyhisselamın Resul olduğuna inanmamaktadırlar. Hazreti Adem'in peygamber olduğuna inanmayan, Allah korusun dinden çıkar. Hadis-i şerifte de geçtiği üzere, Resullerin ilki Adem'dir. Cebrail aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a 12 defa geldi. Kendisine 10 suhuf verildi kitap. Bu kitapta iman edilecek hususlar, bazı diller vardı. Her gün bir vakit namaz kılmak, boy abdesti almak, oruç tutmak, efendim neyin yenip neyin yenmemesi gerektiği, bazı hesaplar, bazı ölçü bilgileri verildi. Aynı zamanda matematikten eczacılığa Kimyadan fiziğe kadar birçok şey öğretildi. Adem aleyhisselam ve çocukları şehirlerde yaşıyorlardı ve okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik gibi sanatlar da vardı. Otla değil buğdaydan ekmek yapıp onunla beslenirlerdi. Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. İki oğlu vardı kendisinin. Habil ve Kabil. Peş peşe birer kız kardeşte ikiz olarak doğmuşlardı. Beraber yaşayıp beraber büyüdüler. Adem aleyhisselam'ın ilk çocuğu Kabil ve ikincisi onun ikiz kız kardeşi Aklimay'dı. Bunlardan sonra Habil ve sonra ikizi olan Lebuda doğdu. Büyüdükleri zaman Allahu Teala Hazreti Adem'e Kabil'i, Habil'in, Habili de Kabil'in ikiz kız kardeşiyle evlendirmesini emretti. Adem aleyhisselam zamanında insanların çoğalması lazımdı. Bunun için bir erkeğin kendi kız kardeşiyle evlenmesi helaldi, caizdi. İnsanlar çoğalınca zaten buna lüzum kalmadı. Allahu Teala da bu mevzuyu onlardan sonrası için haram kıldı. Orada da bir kıskançlık vuku bulacaktı. Kabil'in ikiz kız kardeşi, Habilinkinden daha güzeldi. Bu sebeple Kabil, Habil'in kendi ikiz kız kardeşiyle evlendirilmesini razı olmadı. Hatta dedi ki, ben kardeşimle evlenmeye daha layıkım. Bunun üzerine Adem aleyhisselam Kabil'e kız kardeşin sana helal değildir dedi. Fakat Kabil, babasının sözünü kabul etmedi ve ısrar etti. Kabil Allahu Teala'nın babasına böyle bir evlendirmeyi emrettiğine bir türlü inanmadı. Adem aleyhisselam Allahu Teala'nın emrinin böyle olduğunu, buna uymak gerektiğini Kabil'e izah etti ama bir türlü bunu kabul etmedi Kabil. Bu durum karşısında Adem aleyhisselam Kabil ile Habil arasındaki ihtilafı halletmek için şöyle dedi. Allahu Teala her şeyi şüphesiz en iyi bilendir. Bu işi halletmek için bir şey adayın. Habil çobanlık yapıyordu, Kabil de rençberlik yapıyordu. Habil koyunlar arasından en güzel bir koç seçti, getirdi adak için. Kabil ise buğdaylar arasından en kötü kısımları topladı, en değersiz yerlerini getirdi bir buğday başağı olarak. Bu hususta çok kötü davrandı. Adaklarını getirdiler ikisi de, bir dağ üzerine koydular. Habil'in koçu üzerine gökten beyaz bir ateş inip yaktı. Böylece Habil'in adağının kabul edildiğini anlatılar. Değerli dinleyenler o zamanlar Allahu Teala ilahi bir hikmetle kabul buyurduğu adak üzerine bir ateş gönderir, ateş onu yakıp yok ederdi. Kabul olunmayan adaksa olduğu gibi öyle kalırdı. Bu durum İsrailoğulları zamanına kadar böyle devam etti. Bundan sonra Allahu Teala kimin adağını kabul edip etmediğini kıyamete kadar gizlemiş olacaktı. Kabil kendi adanının kabul edilmediğini ve haksız olduğunu anladığı halde ilahi hükme karşı gelip haksızlığa dalıyor, nefsine zulmedip duruyordu. Kardeşi Habil'e karşı büyük bir kıskançlık ve nefreti vardı. Hatta ona diyordu ki, Yemin ederim ki ben seni öldüreceğim. Habil ise gayet yumuşak davranıyor, karşılık vermiyor ve Kabil'e nasihat ediyordu. Bak, eğer sen öldürmek için bana el uzatırsan, ben seni öldürmek için el uzatmam, sana el kaldırmam. Çünkü ben, Âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Kabil, Habil'in yumuşak davranmasını anlayacak ve onun doğru sözlerini kabul edecek halden çok uzaktı. Onu öldürmeye kararlıydı. Adem aleyhisselam'ın hacca gittiği bir sırada Kabil ıssız bir yerde elinde bir taşla Habil'in yanına gitti. Habil o sırada sürülerinin başındaydı. Kabil ''Seni mutlaka öldüreceğim.'' dedi. ''Niçin?'' dedi Habil. ''Sen benim güzel kız kardeşimle evleniyorsun. Bense senin güzel olmayan kız kardeşinle evleniyorum. Hem ebeveynim, senin benden daha üstün olduğunu konuşuyorlar.'' Habil. ''Eğer böyle bir şey yaparsan, büyük suç ve günah işlemiş olursun. Yerinde cehennemdir ve zalimlerin cezası budur.'' Habil aslında böyle söylemekle kardeşine nasihat ediyor, onu uyandırmak istiyor. Ama yok. Şeytanın vesvesesine uydu, Habil'i öldürmek için kararlı ve ısrarlı davrandı. Issız bir yerde, Habil'i öldürmeye teşebbüs ettiğinde nasıl öldüreceğini bilemiyordu. Bu sırada şeytan insan kılığına girdi, yine o günahın işlenmesine vesile olmak için can attı. Bir kuş tutup kuşun başını taş üzerine koydu. Başka bir taş daha alıp kuşun başına vurarak başını ezmek suretiyle öldürdü. Çünkü o zamana kadar bir cinayet işlenmemiş, kimse kimseyi öldürmemişti. Böylece Kabil'e, kardeşi Habil'i nasıl öldüreceğini o kuş örneğiyle şeytan, lain öğretti. Kabil bu hali görüp, Kardeşini aynı şekilde öldürmek üzere harekete geçti. Habil uyurken başına bir taşla vurarak şehit etti. Yeryüzünde dökülen ilk kan işte bu oldu. İlk şehit Habil, dolayısıyla ilk katilde kim oldu? Kabil oldu. Bu sebeple kıyamete kadar haksız yere insan öldüren herkesin günahına Kabil ortak olacaktı. Bunun gibi kim kötü bir çığır açarsa, o çığır devam ettiği müddetçe ona da günah yazılacaktı. Kabil kardeşi Habil'i öldürünce cesedinin ne yapacağını bilemedi. Bir sahraya bıraktı önce. Yırtıcı kuşlar Habil'in cesedi üzerine hücum etti. Bunun üzerine Kabil, Habil'in cesedini bir torbaya koyup sırtına aldı ve taşımaya başladı. Ceset sırtında bir oraya bir buraya gitmeye başladı Yırtıcı kuşlar da cesedi yere bırakmasını bekleyerek üzerlerinde dolaşıp duruyorlar. Kabil böyle şaşkın şaşkın giderken allah Teala bir karga gönderdi. Bu kargalar birbirine hücum edip dövüştüler ve neticede karganın biri diğerini öldürdü. Sonra da öldüren karga ayakları ve gagasıyla yeri kazdı, öldürdüğü kargayı yere gömdü. Yani ona ne yapması gerektiği anlatıldı. Kabil bunu gördü, kardeşini Habil'i gömdü. Bana yazıklar olsun dedi. Karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi, dövündü ama iş işten geçmişti. Karga kadar akıl edemediği için de pişmanlığı. Yoksa ben niye öldürdüm kardeşimi değil? Ben kargalar kadar bile bir akla sahip değilim. Şu karga bile öldürdüğünü nereye koyacağını biliyor, yoksa ben niye bilmiyorum. Ben niye bunu düşünemiyorum. Sıkıntısı, üzüntüsü buydu pişmanlığı. Yoksa ben kardeşimi niye öldürdüm olsaydım belki de Allahu Teala onu kabul edecekti. Tabi Adem Aleyhisselam bunu duydu, çok üzüldü. Cebrail Aleyhisselam onun döktüğü gözyaşlarını, acısını teselli için geldi. Allahu Teala yakında sana bir evlat verecek ve ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte onun neslinden gelecek müjdesini verdi. Bu kimdi? Evet, Şit aleyhisselamdı. Sonraki programlarda inşallah anlatmaya çalışacağız. Şit Allahu Teala'nın ihsanı, hediyesi manasına geliyordu. Adem aleyhisselam'ın bütün çocukları ikiz doğduğu halde sadece Şit aleyhisselam tek olarak doğmuştu. Her neyse efendim, Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü, sonra perişan şekilde, uykusu kaçmış, huzuru kaçmış bir şekilde yaşadı. Büyük bir günah işlediğinden, kötü bir iş yapmış olduğundan dolayı, morali bozuktu. Babasına karşı da mahcuptu. Nasıl bir ceza verileceğini korkuyordu. Kabil, evlenmek istediği ve bu sebeple katil olduğu kız kardeşini aldı, uzaklara kaçtı. Yıllarca avare bir şekilde başıboş dolaşıp durdu. Şeytan yine rivayet edildiğine göre bir gün Kabil'in karşısına geçti. Kardeşin Habil'le adak takdim ettiğinizde Habil'inkine ateş isabet edip yakması ve onun adağının kabul olunması Habil'in ateşe tapması sebebiyle dedi. Sen de kendin için ve senden sonra gelecek neslin için bir ateş yaksana. Şeytan böyle söyleyerek yine aldattı Kabil'i. O da bir yer yaptı, orada ateş yaktı, tapmaya başladı. Böylece ateşperestlik ortaya çıktı. Kabil'in çocukları ve nesli azgın bir topluluk halini aldı. Kendilerine çeşitli çalgı aletleri yaptılar. Oyun, eğlence, içkiye daldılar. Fuhuş ve zina yaptılar. Nihayet sonraki... İnşallah programlarımızda anlatırız. Nuh Aleyhisselam zamanında bir tufan geldi bildiğiniz gibi, helak oldular. Adem Aleyhisselam'ın oğullarının başlarına gelenler böyleydi. Adem Aleyhisselam yırtıcı hayvanlarla Süleyman Aleyhisselam gibi konuşuyordu. Çünkü Adem Aleyhisselam evladından bir kabileye uğrayıp onlarla görüştü. Bu kabile dağda yaşayan vahşi hayvanların kendilerine musallat olduğunu şikayet etmişlerdi, zarar görüyoruz demişlerdi. Adem aleyhisselam da, o civarda bulunan yırtıcı hayvanların hepsini çağırdı, bu vahşi hayvanlara dedi ki, evladıma niçin eziyet verip rahatsız ediyorsunuz? Hayvanlar, bunu duydular ve başları öne eğildi. Dediler ki hayvanlar, bunlar arasında gıybet, Koğuculuk gibi kötü işler var. Biz onlara eziyet ediyoruz. Bu yüzden sıkıntı veriyoruz. Bunu öğrenen Adem Aleyhisselam, evlatlarına iyi geçinmelerini, gıybet yapmamalarını emretti. O kabilede gerçekten gıybeti, dedikodu gibi o kötü şeyleri terk ettiler. Hayvanlar onlara zarar vermedi. Yani biz onlara imtihan olsun diye saldırıyoruz demişti hayvanlar. Adem Aleyhisselam, Uzak bir yere gitmek isteyince mesafeler kısalır, oraya çok kısa bir zamanda giderdi. Adem aleyhisselam Havva validemizde cennetten yeryüzüne indirildiğinde kendisi Serendip adasına, Havva validemizde hatırlayın nereye, evet Suudi Arabistan'da Cidde'ye indirilmişti. Çok uzak bir mesafeydi bu ama çok kısa bir vakitte uzaklıklar yakın oluyordu. Gidip gelebiliyorlardı. Adem aleyhisselam kabeyi inşa ettikten sonra Hindistan'a gitti. Orada dünya işlerinden zira ticaret yapıp evlatlarını yetiştirmekle meşgul oldu. Allahu Teala'nın emirlerine tebliğ etti. Torunları çoğaldı, onların çocukları vesaire gayet güzel geçiniyorlardı. Kavga dövüşü yoktu. Adem aleyhisselamın az önce bahsettiğim Kabil, Habil'i şehit edince karışıklık çıktı ve bu huzur dağıldı. Allahu Teala, Adem aleyhisselama Kabil'in evlatlarını dine davet etmesini emretti. Bir mucize göster dediler. Bunun üzerine Adem aleyhisselam mübarek elini büyük bir kayaya dokundurdu, kayaya dokunduğu gibi birdenbire su fışkırmaya başladı. Bu mucizeyi görenlerin çoğu iman etti, sonra o suyun çevresinde, tarım yapmaya başladılar. Efendim her birimizin başına geleceği gibi Allahu Teala hayırlısını versin her birimize amin. Ölüm kendisine de gelecekti. Adem Aleyhisselam'ın yaşı, boyu kesin olarak belirtilmemiş eserlerde. Lakin cuma günü vefat ettiği söylenir. Vefatına kadar evlatlar arasında kaldığı bilinir. Onlara Allahu Teala'nın emrettiği şeyleri bildirmiş ve Vefat etme dönünce 11 gün hasta olarak yatmıştır. O 11 gün boyunca da evlatlarını toparlamış, onlara nasihatler etmiş, Allahu Teala'nın emirlerine uymalarını tavsiye etmiş, oğulları arasından Şeyh Aleyhisselam'ı yanına çağırmış, ona vasiyetlerine bildirmiş. Şeyh Aleyhisselam iki zolmayıp tek doğan oğlu demiştik ya, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil aset ve kıskançlığı sebebiyle Habil'i öldürünce Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a bir evlat daha vererek teselli etmişti. Bu evladın ismi işte Şit Aleyhisselam'dı. Yani Allahu Teala'nın ihsanı. Adem Aleyhisselam Şit Aleyhisselam'ı işte yanına çağırdı. Gece ve gündüzdeki kıymetli vakitleri anlattı. Hangi vakitte hangi ibadetler yapılmalı, neler olmalı, neler okunmalı bunların hepsini kendisine bildirdi. Sonra dedi ki, ''Ey oğlum, bu bilgileri Kabil evlatlarından gizli tut. Onlara bildirme. Çünkü Kabil, hasedi sebebiyle kardeşi Habil'i öldürdü. Onun evlatları da sana haset edip seni öldürmeye kalkışırlar. Aman dikkat et.'' Bu emir üzerine Şid Aleyhisselam, babasının kendisine bildirdiği bu hususları gizli tuttu, kimseye açıklamadı. Daha doğrusu, katil olanın, Kabil'in evlatlarına. Adem aleyhisselam, Şit aleyhisselama yaptığı belki de vasiyet, vasiyetin o anın en önemli dakikası şuydu. Dedi ki, yavrum, bu anında parlayan nur, son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurudur. Bu nuru mümin, temiz, ve afif hanımlara teslim et. Ve oğluna da böyle vasiyette bulun. Ey oğlum, benden sonra halifemsin. Allahu Teala'yı ne zaman anarsan, onunla beraber Muhammed aleyhisselamı da an. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun ismini ben ruh ve beden arasındayken arşın altında görürdüm. Sonra semaları dolaştım, semanın her tarafında onun isminin yazılı olduğunu gördüm oğlum. Rabbim beni cennette bulundurdu. Cennette gördüğüm her saray ve her odada onun ismi yazılıydı. Yine onun ismini hurilerin boyunlarında, cennet kalelerinde, tuğba ağacıyla sidretül münteha yapraklarında meleklerin gözleri arasında yazılı olarak gördüm oğlum. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini çok an. Çünkü melekler ondan her an bahsederler dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi hastalığı ilerlemişti. Adem aleyhisselamın halini sordu. İkisi konuşup dururken Azrail aleyhisselam edeple içeri girip selam verdi. Hak Teala selam eder ve evladına senden ötürü baş sağlığı diler dedi. Havva annemiz bir köşede oturmuş ağlıyordu. Adem aleyhisselam dedi ki: "Ey Havva, buradan git. Beni Rabbimin melekleriyle baş başa bırak." Sonra yüzünü Cebrail aleyhisselama çevirdi. "Ya Cebrail, ben ölüm şerbetini içer Rabbime kavuşurum." deyince Adem aleyhisselamın bu haline Cebrail aleyhisselam da ağladı. Adem aleyhisselam üzüldü. Bütün melekler ağlaştılar. O anda "Ey Adem, yukarıya bak." diye bir ses işitti. Yukarıya baktı ve cenneti gördü. Hak Teala Hazretleri onun için hazırladığı nimetleri gösterdi. Adem aleyhisselam Azrail aleyhisselama ''Ey Azrail, çabuk gel ve canımı almada acele et. Zira canım cananı çok istiyor ve ruh kuşum ten kafesinden vatanına diliyor dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki Azrail aleyhisselama, ''Ey Azrail, Adem aleyhisselamın ne kadar aziz, büyük olduğunu bilirsin. Bu hususta çok yumuşak hareket etmen lazımdır.'' Azrail aleyhisselam hiç incitmeden Adem aleyhisselam'ın ruhunu aldı. Böylece canı canana kavuşturdu. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselama bir gömlek giydirdi. Şit aleyhisselama yıkama ve kefenlenme işini öğretti. Namazı kılındı ve defnedildi. Yeryüzünde İlk tevbe'den doğu. İlk tevbesi kabul olunandı. Atamızdı. İlk peygamberdi. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı topraktan babasız yarattı. Anne baba yoktu. Bütün mahlukat içinde en son insan nevini o insanlardan ilkini de Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra hiç ameli olmadığı halde onu cennetine koydu. Birçok şeyin ismini, faydasını ona gösterdi. İlk hamdeden oydu. Onun meleklerden üstün olduğunu, meleklere Mevlamız bildirdi. Zürriyetinden cennetlik ve cehennemlik olanları ayırarak, cehennemlikleri kıyamet günü, o cehenneme gönderecek buyuruldu. Siyah saçlı, buğday renkliydi teni. Adem aleyhisselamın, Hayatından bazı bölümler aktarmaya çalıştık. Kendisine selam ediyor, şefaatlerinden mahrum olmamayı diliyoruz. Ruhlarına hediye olması üzere buyurun. El-Fatiha.